Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar ve Ersin Antep. 94.9 Açık Radyo'da Aliaturka programına hoş geldiniz değerli ben Bendeniz programı hazırlayıp sunanlardan Ersin Antep. Hepinize mutlu bir çarşamba günü diliyorum. Bugün program ortağım Ali Pınar aramızda olamayacak. Değerli dinleyenler bizlere ulaşmak isterseniz e mail adresi Twitter ve Instagram'da aliaturka2001 hesapları ve bunun yanı sıra da Facebook'ta Aliaturka grubu ve hesabını kullanabilirsiniz. Her zaman söylediğimiz gibi soru, görüş ve önerilerinize açığız. E, dikkatinizi de çektiği üzere Aliaturka 2001 hesabından bahsettim. Çünkü bu yıl bizim programımızın 15. yılı. E, bu bakımdan değerli program ortamı Ali Pınar'ı da kutluyorum. E, ve bugün size yine artık kulaklarınıza aşina olmuş bir ses de seslenecek benimle beraber. Doyamadık, ondan dolayı sürdüreceğiz programımızı geçtiğimiz haftalarda hatırlayacaksınız. Ankara'dan bir konuğumuz olmuştu. Profesör Ertuğrul Bayraktar. Hocamızı alıkoyduk. Yeniden bir program için kendisini ikna ettik ve yeniden birlikteyiz. Hocam tekrar merhaba. Merhaba. Şimdi artık sizden ziyade başka konulardan da bahsedeceğiz ama ben şöyle bir dinleyicilerimizi hatırlatmak istiyorum. Ertuğrul Hoca Gazi Üniversitesi Müzik öğretmeni ana bilim dalındaki eğitimi sonrasında bir sürede araştırma görevinin yanı sıra. Daha sonrasında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Etnolojikoloji bölümünde uzun yıllar hocalık yapmış, idarecilik yapmış. Sonrasında 19 Mayıs Üniversitesi'nde konservatuar kurarak müzik eğitimi alanında da çalışma yaparak ve rektör yardımcısı olarak yer almış. Sonrasında da Başkent Üniversitesi konservatuarının hem müdürlüğünü hem de orada yine öğretim üyeliğini sürdüren bir isim. İdealcilik yıllarına itibaren de çok çeşitli zahmetli zor yılları atlatmış ama bir yanıyla da Ankara Halk Tiyatrosu'nun, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun oyunlarına müzikler yazmış TRT'de gerçekleşmiş olan film ve Belgesellere müzikler yazmış. Büyük orkestra için işte piyano ve gitar gibi toplulukların yanı sıra korolar için eserler beslenmiş bir isim ve en önemli tarafı da aynı zamanda kuramcı olması. Ertuğrul Hoca'yı bulmuşken bizim bu işte müzikoloji alanında emeklemeye başladığımız zaman adını öğrendiğimiz bir iki isimden biri olarak Ertuğrul Hoca'yı tanımışken onu başka konularda da Biraz rahat bırakmayalım istedik esasen. Bu kez artık konumuz daha çok günümüze dair konular olacak. Ve programımız içerisinde de hocanın 6 Anadolu parçası başlıklı albümünden Eren Sualp'in Naxos'tan çıkmış olan kaydına yer vereceğiz. Bölüm belli eserleri parçalar dinleteceğiz. Hocam nasıl olmuş Eren Sualp'in kaydı? Eren İtalya'da yapılan uluslararası bir yarışmada birinci oldu hı hı. gitarda. Onun sonucu olarak da Naxos ona bir CD yaptı yani çıkardı. Çok da güzel kayıt oldu. Kaydı güzel gerçekleştirdiler. Sanıyorum Kanada'da yaptılar kaydını. Çok usta kayıtçılar tarafından kaydedildi. Thomas Heller tarafından kaydedildi ve Tüm dünyada satılıyor. Ben Almanya'da gördüm. Naksos tabii, evet, tabii her tarafa evet. vermiş. Böylece bir yol açmış oldu Eren'de. Ee, 80'li yılların sonunda konservatuardayken Mimar Sinan'da gitar bölümündeki arkadaşlar resmen soyları tükenmek üzere olan sanatçılar gibi gezerlerdi. Ve hiç unutmuyorum onlardan bir tanesi benden. Bir sohbet esnasında e, gitar için eser bestelerini rica etmişiz. Çünkü elde çalacak eser yoktu neredeyse. O zamanları düşünüyorum da sizin e, ve birkaç ismin eserleri dışında gitar için neredeyse eserimiz yoktu. Son yıllarda gitar eserleri beslenmeye başlandı elbette. Çok sevindir. Ee, gitara besteciler, özellikle gitarist besteciler çok yöneliyorlar. Dünyada da böyledir biliyor musunuz? Evet. Yani gitar çalan, çünkü gitarın teknolojisi ayrı. Ben uzun yıllar Hı -hı. gitar çaldım. Ee, ama Yine de benim bu altı parçanın yapılmasında, diğer arkadaşlarımızın işte annecinin CD hı hı. çıkarken yapılmasında Ahmet'in çok büyük rolü vardı, çok zorlayıcı yanı var evet, söyleyeyim yani onu inadı olmasaydı o işler olmazdı <gülüyor> onu da söyleyeyim. Ee, onunla birebir oturarak, çalışarak e, yaptık. İyi ki de yapmışız diyorum ee, baktığımızda elle tutulur bir şey evet. ortada olarak var çalınıyormuş mesela yurt dışında ya. çok çalınıyormuş evet. benim bu altı parça tabi tabi biz... ama hiç haberim yok benim onlardan geçen bilmiyorum. programımızda e, yer vermiştik sizi konuk ettiğimiz Vigen Saksian mesela Muhammed evet. sizin eserlerini seslendiriyorlar evet ol ben bilmiyorum tabi e, ondan sonra hatta piyano eserlerimin e, Üç tane basılı piyano eserim var benim. Hı -hı. E, o piyano parçaların üçünü de çeşitli piyanistler çalıyorlar. Hatta İstanbul'da çalınmış bana. E, bizim haberimiz olmuyor evet. e, ama olması da gerekmiyor zaten. Eser. İstanbul'dan, İzmir'den ya da programımızı dinleyen, şunu biliyoruz, programımız e, yurt dışından dahi dinleniyor. Ve yabancı ülkelerde bulunan Türk müzisyenler de dinliyorlar. Bize zaman zaman bu konuyla ilgili geri dönüşler yapıyorlar çünkü. Arzu edenler olursa Ertuğrul Hoca'nın eserlerini incelemek isteyen, veya seslenmek isteyen Türk bestecileri Eser Katoluğu adlı evet. kitapta bulabilirler. İkincisi de Ertuğrul Hoca'ya da Başkent Üniversitesi üzerine ulaşmak Ulaşamadık çok kolay. Değil evet. hocam? Evet. Hala çünkü orada müdürlüklerine sürdürüyorsunuz. Evet. Hocam çok çarpıcı bir soru sormak istiyorum size. Günümüzde özellikle konservatuvarlar, müzik öğretmenliği, ana bilim dalları hatta ve hatta Güzel Sanatlar Fakültesi içerisindeki müzik bölümleri ne halde görüyorsunuz? Şu anki ahvalimiz nedir sizce? Buna Güzel Sanatlar liseleri de dahil olmak üzere. Şimdi tabi buna çok çeşitli açılardan bak Çokluk var aslında, çok bölüm var. Hani eğitim programları açısından Hı. bakılabilir. O eğitim programlarını gerçekleştirecek öğretim elemanları açısından bakılabilir. Oradan mezun olan insanlar ne yapıyorlar o açıdan bakılabilir. Biliyorsunuz Türk Lisesi, Kasabatuvarları evet. var, Güzel Sanatlar liseleri var işte Avrupa müziğini öğreten e, mantığıyla o var, onlar ne yapıyorlar diye bakıldığında mesela sonuçları itibariyle e, Türkiye'de konservatuar mezunlarının e, potansiyellerinin Türkiye'ye yansımadığını görüyorum. Hı hı. Yani o sanatçıların, o gerçekten e, bütün yetenekli insanların e, yaptığı işler Türkiye'nin potansiyeline, yani onların potansiyeli Türkiye'nin potansiyeline katkı sağlamıyor. Hmm. Böyle bir organizasyon yok örneğin. E, hem yerce bir kopukluk var. Yani yok, e, şey değil. E, siz ya da köprüler kurulmamış. E, Şöyle artık her şey tabi çok değişti, Hep internet ortamında işte belli programlar aracılığıyla insanlar seslerini hı hı. Duyu, duyuruyorlar, orada kendilerine var ediyorlar ama e, şöyle bir şey sorabilirim ben belki, e, klasik Türk müziksi çalgıları eşliğinde solistlerin ya da bir solistin verdiği ciddi Hı -hı. bir klasik Türk muziklisi konserini en son ne zaman izlediniz? Hı -hı. Mesela İstanbul'da bu belki e, oluyor. Ankara'da da var gibi. E, var gibi ama orada işte korolar büyük. TRT Müzik kanalını nasıl buluyorsunuz bu arada? Vallahi Çünkü de, bu tür icralar gerçekten Orada şu... yapılıyor e, orada işte TRT Name var sanıyorum Hı -hı. orada. İşte Halk Müziği ile ilgili bir program var. TRT 3 var. Oralarda izliyoruz ama tabi TRT ya radyo dışında televizyonda bahsediyor. televizyonda da var tabii. televizyonda da var ama ya biraz popüler e, özellikle arabesk esparçları bile çünkü e, repertuarını almış durumdular şimdi tabi TRT bir yayıncı kurulmuş hı hı. E, başka türlü düşünmek zorundasınız insanlarla iletişim kuracak hı hı. işte rating alacak hı hı. bir e, yapı içine girdiğiniz zaman e, yine bakış açınız değişiyor şimdi bunların hepsi iç içe yumak kalır ama TRT bir okul bunu unutamayız yani TRT bir okul. E, bu okulun iyi yanları var, kötü yanları var. Bunlar ayrıca tartışılabilir, konuşulabilir ama TRT bir okul. Yani e, bizim gençlik yıllarımızda e, TRT sanatçısı olmak çok ayrıcalıklı bir... E, TRT bir ama duygusal bir ihtimam gösteriyorsunuz galiba değil mi? İlk. Gösteriyorum. Evet. Çünkü içinde uzun yıllar... E, dışarıdan gitsem bile danışma kurullarında yer aldım, belli komisyonlarda yer aldım ama demek e, de sahip ettin e, belgesel müzikleri yaptın onun alınır. dışında düşünsel olarak da Kullarları az da olsa evet. emeklerim var ama şunu düşünüyorum TRT sanki başkaymış gibi geliyor hı hı. bana hı hı. Yani orada dinlediğimiz hem klasik Türk muzikesi icraları hem halk muzikesi icraları o bizim geleneksel müziklerin icraları Tabii onun dışında bir e, Belki işte bizim ilk e, Avrupa Sanat Müziği ile <gülüyor> karşılaştığımız yer TRT'ydi. Evet değil mi Şimdi ben yayıncılık politikalarını <gülüyor> iyi bulmuyorum. <gülüyor> ee, Bilinçli buluyor musunuz peki? Efendim? Bilinçli buluyor musunuz? Bilinçli de bulmuyorum. <gülüyor> Ondan sonra iyi de bulmuyorum. Yani e, prodüktörler yani hiç rating almayan bir programı e, <gülüyor> niye yapsınlar? Ama şu soruyu da sormak istiyorum. TRT bir devlet radyosu. Ve bizden TRT için bir sürü vergi kesiliyor. Evet. Eğer TRT belli kaliteleri gözeterek e, de, bakın şimdi bunu ayrıca söylüyorum, yani popüler müzikler alanı olacak, onlara bağlı şeyler olacak falan, bunlara hiç itirazım yok. Ama benim verdiğim vergilerden bir devlet kurumu olan TRT e, belli kaliteleri gözetmeyecekse niye devlet radyosu ve devlet televizyonu niye vergi veriyor? benden niçin o kadar çok vergi alınıyor? Evet. bu öne özel bir televizyon zaten onunla konuşacak bir şey tabii. yok. Ama e, TRT'nin tabi bütün programlarıyla ilgili bir şey konuşmuyor. Çok güzel belgesel programları var. İşte tartışma programları var. O e, müzik müzik, müzik programları sanat. ve müziğe dair de bu arada belgeselleri var şeyler. Bunlar çok nitelikli değil pek çoğu. Yani işte bakarsak. nitelikli olanları da var ama müzikle ilgili ben daha seçici, daha öğretici, daha aydınlatıcı programların daha çok olmasını beklerim işin doğrusu. Yani e, yıllardır benim dinlediğim e, TRT3 hala belli bir şeyi korumaya çalışıyor. Belli bir kaliteyi korumaya hı hı. çalışıyor. Ancak onun da hep böyle kapatılacağını işte ha evet. dinlemediği için e, ortadan kaldıracağını duyuyor. Peki niye benden vergi alıyorsun o zaman? Evet değil mi? Yani ben de bir, bu ülkenin bir yurttaşı olarak bir e, gerek böyle isteklerim evet. de var. Hocam o zaman müzikle devam edelim ve Eren Sualp'in Naxos'tan çıkan albümünden bir eser dinleyelim. Olur. Ertuğrul Bayraktar'ın 6 Anadolu türküsünden 1 numaralı parça Ham Meyva. Eren Sualp, Hammeyva'yı seslendirdi. 94.9 Açık Radyo'da Altyazı programı devam ediyor. Değerli Eren Sualp'i dinledik. Ertuğrul Bayraktar'ın Anadolu'dan 6 parça başlıklı albümünden. Hocam, e, hakikaten devrin içinde bulduğumuz devrin konuşulacak çok konusu var. Yurt içinde de var, yurt dışında da var, günümüzde de var. Ama malum haliniz öyle bir ülkeyiz ki parametreleri kalp atışlarının zirvede ve en düşüğe düştüğü gibi çok çabuk değişen, çok yükselen, çok düşen zamanlar yaşıyoruz. Bize hem eğitimi hem de ulaşması anlamında müzik nasıl sunulmalı ve onun içerisinde belli şeylere ihtiyaç var mı sizce? Şimdi e, tabii ki içinde yaşadığımız çağ diyelim hı hı. yani şimdi yaşadığımız çağ e, hele kültürel açıdan bakıldığında sınırların kalktığı bir çağ diyelim. Evet değil mi? Eskisi gibi biz bir e, sınır çizip o sınırın dışındaki yayınları hı hı. E, sınırdan içeri sokmadığımız bir durum yok artık. Evet böyle bir dönemi yaşadık biliyor musunuz 60'lı yılların sonları 70'li yıllara başında örneğin e, biz diyelim ki gitar alacağız gitar gelmezdi dışarıdan korkulacaksınız getiremez ya yani o çok sınırlı gelirdi yani bir gümrük şeyi vardı e, sınırlamaları vardı ama şimdi görüyorsunuz şöyle bir şey yok. Bülent Arel hatta Amerika'dan Tastara'ı toplamış doğru getir, olarak getir, get, getirmiş e, ama gümrükte kalmışlar, evet yani. kuramamışlar. Onun tabii o, o çok ayrı bir evet. şeydir yani nasıl anlatayım tam bir garabet örneği evet. ama şunu söyleyeyim. Onun dışına siz paranızla gitar alacaksınız. İyi Hı. bir gitarla çalmak istiyorsunuz. Böyle bir gitar yok. Peki niye gelmiyor? Çünkü o yasak yani yasaklık konu içinde falan. Bunun gibi şeyler biz yaşadık. Hı. Ee, onun için biz hatta e, kendi olanaklarımızla gitar, elektro gitar falan yapmıştık yani şey, hmm. sanki, e, gençlik işte <gülüyor> gençlik kendi yapılıyor böyle şeyler ama şunu söylemeye çalışıyorum. Artık sınırlar yok. Evet, değil mi? Ve Her e, yok. Evet. Büyük bir teknoloji çağı yaşanıyor. tabi Hatta artık yüksek teknoloji çağına doğru yöneliliyor. <gülüyor> Ve e, teknolojiyle iç içe olmuş e, değişik şeyler yaratabilen Hı hı. uluslararası ilişkileri kuran birkaç dilli bir kuşak yetişiyor. Bütün dünyada bu böyle. Ve bunlar hızla ayrılıyorlar alt taraftan. Evet. Şimdi burada e, benim tespitime göre anladığım kadarıyla sanat hala e, farklı bir yerde duruyor. Ama e, sanat hala e, bir e, ufuk açıcı, insanın kendini ifade Aracı kendi iç dünyasını dışarı yansıtmasından öte bir e, gelişme programı olarak var. Hı hı. Şimdi ileri ülkeler buna çok önem veriyorlar. Hı hı. Yani piyano çalan e, bir iyi düzeyli piyano çalan bir mühendisle çalmayanı bata ayırt ediyor. Diyor ki iyi çalan farklı bir anda gelişmiştir diyor. Bu daha ufka açıktır diyor. Bu ölçte tabi sanatı ve sanatın anlamını buraya sıkıştırmak istemiyorum ben. Bu şekilde konuşmak istemiyorum ama e, yeni bir çağ, yeni bir dünya, internette milyonlarca müziğe ulaştığınız bir yerde bir besteci, bir e, icracı kendini nasıl ifade edecek? Hı hı. Şimdi düşünün. E, Chopin'leri icra, icra eden bir sürü Tabii. E, piyanist var. Tabii. Bu piyanistlerden bir zaman hiç bulamadığınız plaklar görüntülü olarak karşınıza geliyor. Örneğin Sampson Fransuva diyorsunuz. karşınıza görüntülü olarak var. Hı hı. Bunun gibi e, işte yeni bir sürü piyanist çıkıyor hı hı. ve bunlar artık e, seçilmiş, seçilmiş, seçilmiş en uç noktadaki insanlar. Soru şu bu uç noktadaki insanları dinlemek yerine hı hı. sıradan olanı niye dinleyeyim ki? Hı hı. Bu sorunun cevabını vermek zorundayız. Evet. Ayrıca ben bir besteciyim, içimden böyle geldiği için yazıyorum. Ama ayrıca şöyle bir sorununda yok mu? Evet, benim içimden gelen ne? Yani benim neliğim üzerinde bir soruyu sormak zorunda değil miyiz? O neliğim mi zaten var olacağı? Bu varlık sorunudur aynı zamanda. Böyle düşündüğünüzde artık böyle bir e, sıkışmış hı hı. merkezi emredici bir politikaların dışında bir dünyadan hı. söz ediyor. O merkezi emredici politikalar ve o tür kurguların hepsi bitti artık. Şimdi sanatçılar gerçekten sanatçı olarak hayatlarını sürdüreceklerse kendi iç dinamiklerinden gönüllerinin iç dinamiklerinden yola çıkmak zorundalar. Ama o iç dinamikler içinde hakikaten kültürel bilgilerini çeşitlerini... Olmaz. Çok beslemeliler değil mi? Tabi. Ama şimdi burada tabi bir sanatçı besleci işbirliğine gidilmek e, durum var müzik açısından bakıldığında. E, tabi ki kayıt olacak. Elektronik kayıtlar olacak. Onları siz işte internet ortamında bir sürü değişik şeyler var. E, hı hı. Kanallar var. O kanallara koyacaksınız. O insanlar ona tıklayacaklar. O tıklamalarda beğeniyorlarsa o çoğalacak. Bu çoğalmanın sırrı nedir onu çözeceksiniz. O şekliyle vardığınız sürebilir. Başka türlü sürme şansı maalesef yok. O zaman şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Şu soru karşımıza çıkıyor. Benim orijinalliğim ne? Evet. Benim orijinalliğim ne ki beni insanlar dinlesinler? Evet. Şu devir geçti. Tabii bu kapalı sınırlar, hı hı. bir o kapalı sınırlı bir milli devlet anlayışının getirdiği bir şeyle evet ben merkezdeyim. Ben bu politikaların merkezinde bulunan icracıyım. Aynı zamanda besteciyim. beni insanlar dinlemek zorundalar ben işte onlarla şu nedenlerden dolayı. Iyice... Çünkü ben bir gerekliliğim falan gibi ya öyle bir şey olmadı zaten yani. Türkiye bunu yaşamadı o, gerekliliği kimse de umursamadı onu size söyleyeyim de <gülüyor> ee, ama şimdi bunu düşüneceksiniz onun için ben kimim ee, soru tabi ben kimim Türkiye'de çok sorulan sorulardan Hı. bu kimlik şeyi ki bu artık çok şey oldu söyleyin yani Hı. benim de çok e, uzak uzanda durdum yani kimlik şu bu falan ben çok konuşulur soracaklar ama. İnsan kişi olarak şunu zormak durumunda kalıyor. Ee, benim yaptığım işin orijinalliği nerede ve ben hı hı. bu orijinalliğin içinde neredeyim? Çünkü sanat eserini üretmek insanın kendi iç dünyasının, özel doğasının bir ürünü olarak var oluyor. Hı hı. Orada orijinallik olmasa da olmuyor. Onun için uluslararası bu müzik ortamına baktığınız zaman bu orijinalliği olan besteciler ve orijinal çalışı olan çalışılar hayatta kalıyorlar. Bu biliyor musunuz? Popüler müzikler için de öyle. <gülüyor> Bakın <gülüyor> e, yani Beatles kaç yıldır? 60'lı yıldan beri işte 40-50 yılda Beatles ya. hala çalınır söylenir. E, bunun bir arkasının bir gerçekliğinin olması gerekir. Ama Muharrem Ertaş'ın da bir Hakikati yok mudur ki hala biz onu severek dinliyoruz. Evet, değil mi? Şimdi bu, bunun gibi bir sürü şey söylenebilir. Ee, klasik Türk musikisinden ör, örnekler sunacak olursak, e, bizim bestecilerimizin işte e, Dede Efendi'nin e, veya daha zam, yeni zamanlarda bir Lemi Atlanın e, eserlerini biz e, Hacar Bey'in şarkılarını severek dinliyoruz, onları söylüyoruz. E bunların bir hakikati var. Bu hakikati ne olduğunu besteci bilmek zorunda ve çözmek zorunda ve kendisiyle yüzleşmek zorunda. Bu yüzleşmeyi çözmeden zaten yürüyemez. Çünkü artık eskisi gibi değil. İnsanlar yurt dışına gidiyorlar, doktora yapıyorlar, oradaki teknolojileri öğreniyorlar eskiden bir orkestrasyon kitabını bulamazdınız. Doğru. Şimdi ulaşmak kolay aslında. Her tarafta var. Burada bahsettiğiniz hocam aslında şu gövdesini gördüğünüz dallarını yapraklarını meyvelerini gördüğünüz bir ağacın esasen siz kültürel olarak toprağın altındaki köklerinin nerelere uzandığını bilmesi gerektiğini de anlatıyorsunuz bir yandan da. Hem bunu bilecek hem dünyayı evet. anlayacak. Orada kendini otoprağa konumla... anlayacak. Evet. Konu... Zamanı anlayacak. Konu... anlayacak. Evet. Benim yani özgür olan yanım ne ki? Sorgulayacak. Evet. Şimdi artık hiçbir sınır yok. ya Buna bir örnek vermek istersem şimdi internet... Peki bu da bir paradoks değil mi hocam? Sınırın olmaması. Ee... Endişe verici bir tarafı yok mu sınırsızlığın olması? Valla endişe verici tarafı belki işte uluslararası hani böyle bir komple teorisiyle bakacak olursak hı hı. uluslararası bu müzik piyasasını yönlendiren moda tasarımcılar, moda yönlendiriciler tek tipleşmeye doğru popüler alanda bunu yapabilirler. Hı hı. Ama onlar da eğer sizin içinizde çok farklı bir özgür yan varsa onu ortaya çıkarıyorlar. Onla ortaya çıkıyorlar. Bunun çok örnekleri var. Yani tek değil bu. Çünkü sanat sanatı üreten kişinin tekilliği içinde var olan bir şey. O tekilliğin özgür yanı kendi özel doğası içinde var olan yani onun gönlünden dışarıya açılan bir pencere olarak var olan bir şey. Şimdi düşünün. Belki popüler müziklerin birbirine çok benzemesin. Bu neden nedir? Tutulan bir parçayı herkes aynı biçimde yapıyor. Şimdi burada ya da yakın yapıyor. Bu da tutulsun diye. Evet. Çünkü işte o seviliyor falan. Popüler müziğin böyle bir yanı var. O bitiyor. Başka bir sevilen yana Hı -hı. geçiyorsunuz. Oysa Belki sanatın en önemli yanı gönlün, kendi özel doğanızın biricikliği, o biricikliğin dışarı vurduğunuz yanı o. Hı hı. Şimdi böyle bakılırsa eğer, sanatçı bunu iyi anlamak zorunda. Ben neyi hissediyorum doğru olarak, hakiki olarak bunu anlamalı diye düşünüyorum. <gülüyor> ben düşüncem bu. Hocam, sizin yine altı Anadolu parçasından bir eserinizi Eren Suayp seslendiriyor. Müzikle devam ediyoruz. Sonrasında Ertuğrul Bayraktar'la sohbetimizi sürdürüyor olacağız. 6 Anadolu parçasının ikincisi süpürgesi yoncadan. Altı Anadolu parçasının ikincisi olan süpürgesi Yonca'dan'ı dinlediniz. 94.9 açık radyodalya turka programı devam ediyor ve konuğumuz Ertuğrul Bayraktar'ın bir eserini dinlemiş olduk yine Eren Suay'tan. Hocam e, nefes almadan devam edelim bence. Edelim. Yani sanatın neliği üzerine düşündüğünüzde insan niçin sanatı yapar dediğinizde bizim bu zihinsel faaliyetlerimizin bir alanı sanat yapmak. Bunu yapıyoruz biz. Bunun için yapıyoruz. Neden yapıyoruz? İşte nöro bilimciler bununla ilgileniyorlar, estetikçiler bir sürü şeyler yazıyorlar, felsefeciler, psikologlar yapıyorlar ama sonunda biz bunu yapıyoruz. Bu yaptığımız şeyin en önemli özelliği bana göre sadece kendimize ait olan bir şeyi dışarı vurma isteğimizden kaynaklanıyor. Hı hı. Onun penceresi sanat. Bu pencereyi ben açmak istiyorum bana ait olan tekil sadece bana ait olan şeyi dışarı vurmak istiyorum. Yani insanlarla paylaşmak istiyorum. Eğer böyle bakarsak o zaman tabi ki bu tekilliği çözmek zorunda sanatçı. Sabredemediğim iki soru var hocam. Bir tanesini soracağım önce. Şeytanın avukatlığını yaparak şeytanın avukatının sorusunu soralım. Sizce de etnomüzikoloji popüler kültürün veya kapitalizmin bir maşası mıdır? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi etnomüzikolojinin çıkışına bakarsanız, tabi Avrupa merkezli, dışarıdaki kültürleri tanıma, bir oryantalist bakış açısını düşündüğünüzde hı hı. o şekliyle ortaya çıkıyor. Ama e, sonunda sonda her toprak, her ülke ya da her küçük grup kendi kültürlerinde bu şekliyle ne yapıyorlar? Dışarıda vuruyorlar. E, aynı zamanda bir araç e, aynı, aynı zamanda karşılıklı işliyor bu Tabii. Yani bir zaman Avrupa'nın o sömürgecilik zamanlarını düşünecek olursanız Gittiği yerin kültürünü anlamak istiyor Çünkü oradaki insanlarla ilişki kuracak Sömürüyü devam ettirecek O sömürüyü devam ettirmekten kaynaklanan ilişkileri nasıl kuracaksınız? Yani e, Bizdeki olan daha ağırlık şekilde etnomuz kuyucu mu? Folklor mü? Şimdi Folklor Tabii etnomysikolojiye Folkler için de bakıyorsunuz. Baktığınız zaman Folkler, etnomysikoloji hı hı. hepsi birden bir şey, tam bir oryantalist bakış açısıyla ele alıyorsak. Hatta bizim bakış açımız da hep öyle olmadı mı? Anadolu'dan, Avrupa üzerinden Anadolu'ya baktık. Evet, değil mi? Böyle bir bakış açımız evet. yok mu? Yani biz ne kendimize ne diyebiliriz hep onların araçlarıyla baktık. Niye? Çünkü... İşte müzikle ilgili falanca el yazması Londra'da British <gülüyor> Museum'da. Öbürü falan yerde. Pergamon Müzesi Berlin'de. Şimdi nasıl anlayacaksınız işi? Evet. Ve onlar bunlarla ilgilendiler. Çok önemli e, söyleyiniz... Biraz da bizim e, arşivcilik eksikliğimizden de kaynaklanıyor. Bizdeki birçok eksiklikten Tabii. kaynaklanıyor. Onlar üzerinden öğrendik. Ama şimdi insanlar başka türlü düşünüyorlar. Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Batı ile olan karşılaşmamızdaki durumun nedir? Hı hı. Öyle ya koskoca bir Osmanlı kültürü, Anadolu kültürü daha öncesine bakacak olursanız Batı ile karşılaştı, adeta çarpıştı diyelim. O o kreşten, o o kırılmadan ne çıktı? Bu defalarca oldu hatta. Yani ama işte biz bunu çok iyi yaşıyoruz şimdi. Buna hep örnek verdiğim bir şey vardır. 60'lı yıllarda Neşetertaş. Hı hı. Bizim başımızın önündeki plaklarıyla dururdu. Biz onu dinlemedik. Evet. Ama onun parçası neredenizsin seni gitarla seslendiren hatta çok kötü armonizasyonlarla seslendiren Türk müziği popüler müzikçilerinden dinledik. Evet. Aynı şekilde Veysel. Yani hiç unutmuyorum biz bu onları dinlerken bir gün Allah uzun ömür versin dayı bağlama çalardı o da hı çok hı. güzel. Bir gün bir plak getirdi dedi ki ya bir de aslın dinleyin bunu çocuklar dedi bak. <gülüyor> şimdi bu müthiş bir kırılma, müthiş bir bilinç yarılması. Yani bilincin yaralanması. Özü. Yani bizim buna karşılaştığımızda kırıldık. O kırılmadan şunu düşünüyorduk genç gençlik, işte yani modern hayatı böyle kuracağız. <gülüyor> i̇şte o işte şeyi hatırlayın siz. O zaman yapılan altın mikrofon yarışmalarına altın mikrofon yarışmalarında bir şey gelmişti. Bir de bir halk müziklerini, işte bizim geleneksel müziklerden bir tanesini popüler olarak sunmak, popüler müzik alanına bunu taşımak diye evet. e, gelmişti. Ancak şöyle bir durum da var. Şimdi ben piyanonun başında oturduğum zaman, Aşık Veysel'i, Neşet Ertaş'ı çalmak istiyorum piyanoyla. Bir de böyle bir isteğim var benim. Yani görüyor musunuz her şey ne kadar iç içe geliyor. Hı -hı. Kimse beni şöyle bir şeyle sınırlayamaz. Neşet Ertaş'ı divan bağlamasıyla çalıp söyleyeceksin kardeşim diyemez artık. Peki bu nasıl şey olacak? Kırılma, dağılma, bilincin yaralanması dediğimiz şey burada devreye giriyor. Yani bu arada Darius Şahygan'ın çok güzel Yaralı Bilinç diye bir kitabı vardı. Sonra bir kitabı daha çıktı. Hı hı. Orada bu konuları İranlı yazar, sosyoloji mezunu bir yazar. Bu konuları çok güzel işler ve bu modernleşme çağındaki kırılmaları anlatır. Şimdi biz yeni yeni başka türlü bir şeye yöneldik. En azından ben yöneldim. Çok uzun zamandır. Bu kırılmanın dışında durabilir miyim? Hmm. Ancak kendi yaptığım işlerde de belki çok beste yapamamın en önemli özelliklerinden biri de bu. Bu kırılmayı fark etmem. Bu kırılma noktalarında hep bir yere böyle sanki kendimi eklemiyormuş gibi hissetmem. Yani bu tarafta ayrıca duramamamdan kaynaklanıyor. Oysa bir bakın bakalım Muharrem Ertaş nereye eklenebilir ki? Bir bakın bakalım bizim Türk müzik bestecilerimizin yazdığı eserler peşe onlar nereye eklenebilirler ki? O kadar kendini özgü, özgül yanlarıyla varlar ki şarkılarıyla, sözleriyle, usulüyle, makamı kullanıcıyla ayrı ayrı dururlar onlar. Şimdi nasıl dönüşülecek? Bunlar nasıl yeniden mayalanacak? Hı -hı. Şimdi bu mayalanma çok önemli bir sorun değil mi Ersin'cim? Yani? Evet. Onun için belki benim söylediğim bu maya sözcüğü, mayalanma sözcüğü dönüşümü ifade ediyor. Onun için belki makamlardan mayalanan güzel ezgilerdir. Onu onun için kullanıyorum. Hı hı. Bunu çok uzun zamandır bu tür şeyleri söylemiş olsam bile burada Sayın Profesör Doktor Yalçın Koç'un bir makalesini okuduktan sonra çok daha kafamda evet. belirlendi. Belki onun söylediği birçok şeye katılmıyorum ama bu tarafta kullandığı bu terminoloji benim çok hoşuma gittiği için bunu ısrarla söylüyorum. Bakın şimdi cazcılar Türk müziklerine yöneldiler. Evet. Mesela son zamanlarda ben birkaç albümü dinledim. Yarılmayı bilincin yaralanmasını orada o kadar güzel hmm. görüyorsunuz ki altta çok hoş döşenmiş Armoniler. üste söylenen işte o güzel ezgiler fakat ikisi birbirleriyle hiç uyuşmuyor. <Gülüyor> Şunu söyleyeyim. İnsanlar bunu hiç bilmeseler dahi hissediyorlar. Hissederler. Yani insan toplulukları öyle görüldüğü gibi işte hani e, tipik bir entelektüel aydın yaklaşımı vardır. Bunlar anlamıyor, bunlar bilmiyor, etmiyor falan gibi bir sürü şey söylerler ama bunu söyleyenlere sorduğumda iyi de yani siz mesela Saygun'un İkinci piyanokon çarpıyorsunuz, dinlediniz mi? Var mı? Yok. Birincisi var mı? Yok. Peki, saygın kuartetler seslendirildi değil mi? Dalen kuartet tarafında tabii, tabii, çok tabii. da güzel evet. ses. Bunlar, burada hep bir işi yapmaktansa onun sözünü etmek, onun ideolojisiyle davranmak gibi bir tavrımız var evet. bunlar artık geçmez kardeşim. Evet. Sizin de ama söylemlerinize genelde ben üç kelimenin çok özellikli olduğunu düşünüyorum. Öz, maya ve güzel. Güzel. Ee, söylemek gerekirse. Hocam o kadar çok siz konuştukça aklımda sorular geliyor ki zor tutuyorum kendimi. Sorun diye. Ya şimdi bir kaçamak yaparak bunu soracağım da. Çok uzun uzadı cevap istemiyorum. Çünkü diğer sorulara da zaman kalsın. Hocam mesela bas bağlamı diye bir alet keşfettiler. Siz nasıl görüyorsunuz o aleti? Saçma. Tümüyle <gülüyor> saçma. Olmaz öyle bir şey. Onu yani, i̇şte bir... nereye koyacağız? <gülüyor> yani o, da, o da yine bir ideolojiden kaynaklanıyor. Ve ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. <gülüyor> Bas halinde tutmaz. Evet. Onunla bir şey de çalamaz. Ayrıca mı? da halk müziğinin basa ihtiyacı var mı ki? Hay diyelim ki basa ihtiyacı olduğunu hissettiniz. Besteci olunca. Kontrubası kullanırsınız. O da evet. perdesiz çaldı. İstediğiniz zaman komaları oradan da yapabilirsiniz. Ama zaten e, Türk sanat si çevirilerinde özellikle halk müziği çevirilerinde her şey gelir gelir gelir gelir. İki komalık segah perdesiyle işte Hı. 4 ya da 3 komalık ev perdesine tıkanır kalır. Onun dışında da çıkamazlar. Bunları Hı. istediğiniz kadar konuşun. Piyasa bunları düzelterek Doğru. yürüyor. Gidiyor. Hocam yine Eren Sualp'i dinliyoruz. Naxos'tan çıkan albümünde. Yine sizin bir besteniz. Sonrasında yeniden dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Anadolu parçasının üçüncüsü Nazbarı. Gitarist Eren Suayt, Ertuğrul Bayraktar'ın 6 Anadolu parçası başlıklı albümünden üçüncüsü Nazbarın'ı seslendirdi. Ve şimdi dinlemeye başladığınız eser ise aynı albümün 4. eseri olan Halay. Sonrasında biz sohbetimizi sürdürürken 5. parça Odam Kireçtir ile 6. parça Madımakı Akı'da dinliyor olacaksınız. 94.9 Açık Radyodalya Turka e programı devam ediyor ve konuğumuz Ertuğrul Bayraktar'la birlikte söyleşimizi sürdürüyoruz. Hocam Anadolu'ya e, daha Cumhuriyet kurulmadan önce e, elbette bir Ermeni müzisyen e, çıkarak e, derlemeleri yapmıştı ama Anadolu, e, Asıl Cumhuriyet dönemi sonrasında pek çok derleme gezisi yapıldı. Siz bugün e, baktığınız zaman e, iki çatallı bir soru bu. Bu derleme gezilerini ne şekilde görüyorsunuz kültürel olarak katkıları bakımından? İkincisi de acaba bugün çıksak hala Anadolu'da toplayabileceğimiz öz var mıdır? Bu derleme gezilerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. ben. Çünkü e, tarihin belli bir zaman aralığında e, ki müzikleri tespit ediyorsunuz. Hı hı. Ve bunu rafa koyuyorsunuz. Artık o e, saptanmış, orada duran e, ve her zaman elinize attığınız zaman bu zaman aralığında burada şu olmuş diyeceğiniz müzikler. Bir laboratuvar çalışması, bir kimya çalışması. Kesin tam çok iyi, iyi bir müzikoloji evet. araştırması ve buradan birçok sonuç çıkıyor. tabii Bakıldığında birçok şimdiki saha araştırmacıları, o zamanki sahaya çıkışı, derleme metotlarını, hı hı. o derleme metotlarına ilişkin bir sürü şey, eksiği söyleseler dahi doğrudur bu. Yani alan araştırması yönünden ama yine de bunun aslını ortadan kaldırmıyor. O, o açıdan çok önemli. Şimdi çıksak bulabilir miyiz? Hala bulabileceğimiz şeylerin var olduğunu düşünüyorum ama hızla kentleşiyoruz yüzde altmış, yüzde yakın kentleşme oranı olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama en azından bunu gö gözleyebiliyoruz. İşte, Köylerde kentleşiyor. Yavaş yavaş. Köylerde zaten ıı, insan kalmıyor. Evet. Yani eskiden şöyleydi ben. De, o son derece iyi bilirim. Orada hem kendi işi olan hem aynı zamanda çok güzel ayrıca kemence çalan. Onunla düğünleri yapan, eden, kendi içinde söyleyip eğlendikleri, kendi müziklerini kendi yapıp söyledikleri, ürettikleri bir şeyden söz ediyorum. Yani bir ortamdan söz ediyorum. Ama şimdi hepten ortadan kalktı artık. Şeylerle yapıyorlar. CD'lerle, salonda yapıyorlar. Kemencilerle çok profesyonel. Ama yani bu kaçınılmaz bu. Evet. Bu şu anlama geliyor. Demek ki bu bir dönüşüm mü yapıyor? Yapacak zaten. Yani çağa uyuyorsunuz. Hı hı. ben hiç unutmuyorum oturuyordum yanımda bir karşımızdaki inşaatta çalışan bir ustanın telefonu çaldı. Mozart 40. senfonu çaldı. <gülüyor> Şimdi bunu engelleyemezsiniz. Bu dönüşümü yapacaksınız. Ama bu dönüşümü yapacaksınız derken bunun devlet eliyle de yapılacağına inanmıyorum artık. Hı. Yani devlet bunu yapamaz. Yapamadı zaten. Peki devletin yine de bu anlamda mesela Hagem gibi kuruluşlarla etkisi olamaz mı? Şun, şöyle etkisi olabilir. Projelere destek verebilir. Vermeli Kültür Bakanlığı aracılığıyla. TÜBİTAK da belli bir dönemde sosyal bilimler alanına giriş yaptığında bu tür projelerle destek olacağını söylemişti ama... Mesela devlet şunu yapabilir. Bers. TÜBİTAK biliyorsunuz, Bilimsel Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimsel hı hı. Araştırma Kurumu olarak var. Şimdi yeni bir kurum kurabilir. Bu sosyal bilimler alanı ve sanat alanı ile ilgili Türkiye sosyal bilimler ve sanat ee, araştırma kurumu diye bir şey kurabilir. Buna neden ihtiyaç var peki hocam? Her devlet bunu yapar. Niye yapmasın ki? Yani kendi topraklarında olup biteni anlamak, bunu destek hmm. olmak işte Türkiye'deki insan yapısını anlamak gibi şeyleri yapar, Diyor, yapmalı diye düşünüyoruz. Diyorsunuz ki seçim zamanında kamuoyu yoklama nasıl yaptırıyorsa bu da aslında kültürel anlamda nabzı yoklamak bakımında. Yani seçim zamanı yüzden, yani yapmalı niye bilimsel araştırma kurumu var? Onlar Hı. özel alanlarda mı yürüyor? Şeyde değil. Ve bunun için de böyle bir kurum kurabilir belki. Yani bu üzerine düşünmesi gereken bir konu ama şimdi üniversiteler bu işlere yöneldi evet, üniversitelerin alanı olarak var. başkent üniversitesinde bir müzik araştırma merkezi mi kurulacak? evet yeni bir müzik araştırma merkezi çok yeni kuruldu hı hı. ondan sonra şimdi o müzik araştırması da bu tür şeyleri araştırmayı hedefliyor oraya e işte sponsor bulmak gerekiyor. devlet buralarda önemli bulduğu alanları araştırabilir hı hı. bir bölgeyi araştırabilir çünkü siz isterseniz isteseniz de istememişsiniz de onu Batı, Avrupa sizi yönetmek için bu bilgileri gelip buradan toplayıp gidiyorlar. Tabii. Yani bakın e, en büyük taş plak arşivi nerededir? Amerika ve Japonya'da. Evet. Bizde yok böyle bir arşiv. Bizdeki arşivlerin, taş bilak arşivlerinin çoğu özel kişilerde. Bizde geçmişe dair ya da kültüre dair bilgiler sanki bir müstiflikmiş gibi görünüyor. Çok önemsenmiyor yani. Hatta o sanki ediliyor. bir önemsiymiş gibi gözüküyor. Ama bunu devlet bu şekliyle planlayabilir, bunları toparlayabilir. Allah'tan ki Mimar Üniversitesi'nde sanıyorum. Çok yani. iyi bir film arşivi var. Mesela. Doğru. Sinema, yani müzik... televizyon. Ya, ya, ya, çok, bu, mesela bu çok önemli. Hı -hı. İşte, baktığımız kadarıyla Kültür Bakanlığı'ndaki Halk Ülke Açılma Gelişme Merkezi'nde ne var? Çok önemli. İşte bu alan derlemeleri var. Hı -hı. Bu alan derlemelerinden binlerce derlenmiş nota var. E, nota deneyeyim de birlenmiş müzik var. E, ve bunları e, bu derlemeler notaya alınacak, çıkacak ortaya. Yani bir yani şeyleri... bireysel çabalara kalmış gibi gözüküyor yani şu anda. Devlet bunlara sponsor olabilir. Evet. İyi bulduğu projelere sponsor olabilir. ama devlet bunlar artık yapamaz. Evet. Bunları hani birebir bir politik olarak ortaya koyamaz çünkü bu politikayla yönlendirme artık bitti. Hı hı. Artık yok öyleyiz. Hocam mesela geldi bir öğrenciniz dedi ki, yani daha doğrusu mezun ettiğiniz bir öğrenci. Hocam ben Anadolu'nun öz kültürünü hala işte yaşayan müzisyenlerin icra ettiği eserleri derleyerek hayatta kalmak istiyorum bir yandan da bunları. Ona ne derdiniz? Nasıl sürdürebilir ve nasıl kendisi de hayat idamesini sürdürebilir? Bir defa yani doğru bir konu seçmesini sağlardım. Hı hı. Ve o doğru konu... Olmaz. Yani doğru konuyu seçmesine saptı. Ya yani bakardım onu iyi saptardım. Onunla ilgili yapabileceklerini gözden geçirdim hı hı. bu kadar yıllık hı hı. tecrübelerimize göre. Evet. Ve onu doğru bir şekilde alana yönlendirirdim. O alanla ilişkili çalışırdı yani. Şimdi Türkiye'de açıklamamış o kadar çok şey var ki. Şimdi düşünün. Yani biz mesela bu Kırşehir yöresi avdallarının müzikleriyle ilgili hmm. gerçekten ne kadar çok şey saptayabildik ki? Ne biliyoruz ki? Ne biliyoruz ki? Evet. Şimdi Türkiye'deki çingene müzikleri üzerine işte yapılmış tezler var ama bu tezler ne kadar yeterli ki? Evet. Ha devlet derse ki kardeşim bundan da çok da önemi yok artık. Bilimsel bir dünyada yaşıyoruz. Bunlar olsa da olur, olmasa da olur da diyebilir tabii. Devletin seçimi bu. Ama öyle olmaması gerekir. Evet. Niçin? Anadolu'dan derlenmiş en büyük masal arşivi evet. yurt dışında. Niye yapıyorlar bunu? Dertleri ne? Bizi yönetmek için yapıyorlar. Bunu söylemek söylemekte yarar var. Birincisi budur. Ama bundan daha önemli belki de bu dünya kültürünü, bu dünya kültüründeki farklılıkları saptamak, bir yer kenara koymak istiyorlar. E şimdi bunu sen yapmayacaksın. E ne işe yarıyorsunuz o zaman? Evet doğru. Hocam bilgelik cevap vermek değil hakikaten nitelikli yüklü soru sormaktır. de aslında bugün bayağı bir soru sorduk. Son bir buçuk bir dakikamıza girdik. Son sözlerinizi alabilir miyim? Valla benim son söz olarak... Müzik e, dinleyecek e, bir insan sizce okumalı mı? Onu söylüyorum. Şimdi müzik dinleyecek, <gülüyor> e, insan, şey müzik dinleyecek bir insan müzik dinlemeli bir defa. Hı -hı. Olabildiğince kendini değişik çeşitli müziklere açık tutmalı ön yargılarla yaklaşmamalı. Yani açık tutmalı. Ne bileyim ben sadece Müslüm Baba'yı dinliyorum demek de olmuyor bu dünya. Yani başka bir sürü alanlar var. Kuşkus o insana da sadece onun için sadece onu dinliyorsun diye bir eleştiri de yapamayız. Ama biraz açık tutmalı. Onun dışında gençler merak etmiyorlar artık. Merak etmeliler. Değil mi? Yani merak eden canlı insandır bile diyebiliriz ya yani. merak etmiyor. Merak ettikçe de bilgi bilgiler ulaştıkça da aslında keyif almaya başlayacaklar. Evet, Çünkü e, o bir tarla e. gibi adil. Tabi bir gencik tarlası e, gibi ya e. da papatya tarlası gibi hangi birini koklayacağını şaşıracaklar. Yani orası, orada çok zengin bir dünya. O zengin dünya içinde mutlu oluyorsunuz öğrendikçe. Artık kes yapıştır dönemidir internetteki bilgileri. Ama bu da bir tuzak. Ee, bence bu kes yapıştırın dışında bir şeyin köküne inmek, onu anlamanın zevkine varabilmeyi denemeliler diye düşünüyorum. Evet bugün de Ankara'dan değerli bir konuğumuz Profesör Ertuğrul Bayraktar'la sohbet ettik. Özellikle müzik alanına dair olmak üzere. Hocam tekrar çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum benimle bu röportajları yaptığınız için. Değerli dinleyenler, bu hafta da programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizlere aliaturka.com.tr mail adresinden, Twitter ve Instagram'da alleturkay2001 hesaplarından ve Facebook'ta aliaturka grubu ve hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz. Programımızın kapanışını bir kaybımızın duyurusuyla yapıyoruz. Şu an fonda duyduğunuz eser esasen Sefai Acay'a ait ve düzenlemesi eseri de icra eden Özgür Öztürk tarafından yapılmış. Değerli dinleyenler, dün sabah ne yazık ki Değerli müzik eğitimcisi Sefai Acay'ı bir kalp krizi neticesi kaybetmiş bulunuyoruz. Çocuk şarkıları öksüz kaldı. Müzik eğitimcisi ve besteci yazar Sefai Acay bugün Akşehir'de öğle namazına mütakip toprağa verilecek. Aynı zamanda viyola icracısı da olan Sefai Acay'ın çok sayıda çocuk şarkıları kitapları bulunuyor ve en son kendisi 13 yıl boyunca göre yaptığı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Müzik Öğretmenliği bilim dalından 2013 yılında emekli olmuştu. Ruhuşat, Mekanı Cennet Olsun, Sevenlerine ve Müzik Eğitimi Camiamıza başsağlığı diliyoruz ve Sefai Acay'ı, Özgür Öztürk'ün düzenlediği ve icra ettiği Yüksek Dağlar adlı eseriyle sonsuzluğa uğruyoruz. Haftaya yeniden Alla Turka'da bir arada olmak dileğiyle hoşçakalın, esen kalın değer dinleyenler. Alla Turka Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekarları Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar ve Ersin Antep.